Yer mi değirmen mi? Don Kişot 400 yaşında. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Türkçe'de şairane bir söz vardır. İnsan cihanda hayal ettiği müddetçe yaşar diye. Bu söz Don Kişot'un varoluş nedenini açıklayıcı bir söz sayılabilir. Çünkü Don Kişot hayal edebildiği sürece yaşar, hayal etmekten vazgeçince de ölür. Ama yaşamı boyunca hayal kurmaktan en ufak bir ödün vermeyecektir. Gezgin şövalye olmaya karar verip de yollara düşmesinden hemen sonra Don Kişot ipek almaya giden Toledolu tüccarlarla karşılaşır. Hemen karşılarına dikilir ve kibirli bir edayla söze başlar. Dünya yüzünde Lamança İmparatorçesi eşsiz Dulcinea Del Tobosa'dan daha güzel bir kadın olmadığını herkese itiraf etmedikçe kimse yerinden kıpırdamasın. Tüccarlar onun tuhaf görünümünden ve daha da tuhaf sözlerinden kafadan sakat biriyle karşı karşıya olduklarını hemen anlarlar. Ama çoğu zaman olduğu gibi aralarından biri biraz eğlenme fikrine karşı koyamaz ve der ki, ''Saygıdeğer şövalye, sözüne ettiğiniz bu saygıdeğer hanımı biz tanımıyoruz.'' Onu bize gösterin, eğer dediğiniz kadar güzelse hiç direnmeden seve seve bizden istediğinizi yapar, gerçeği itiraf ederiz. Onu size gösterirsem dedi Don Quixote, apaçık bir gerçeği itiraf etmiş olacaksınız. Önemli olan kendisini görmeden itiraf etmeniz, onaylamanız, yemin etmeniz ve savunmanızdır. Aksi takdirde benimle savaşacaksınız, garip kibirli beyler. Şimdi... İster şövalyelik yasalarının emrettiği şekilde teker teker gelin, ister sizin gibilerin yakışıksız adetleri uyarınca hep birlikte gelin. Hakkın benden yana olmasına güvenerek sizi burada bekliyorum. Ama tüccarlar bununla yetinmezler, Dulcinea'nın hiç değilse bir resmini görmek isterler. Zaten şimdiden sizin tarafınızda sayılırız derler, resminden bir gözünün kör olduğunu, ötekinden kanla irin aktığını görsek bile... Zat halinizin isteğini yerine getirmiş olmak için onu göklere çıkaracağız. Tüccarların alaylarına hakaret eklemelerini sineye çekecek değildir elbette şövalyemiz. Olanca hızıyla üzerlerine saldırır. Atı tökezleyince düşer, yerlerde yuvarlanırken tüccarlara hakaret yağdırmaktan vazgeçmediği için bir de üstüne onların yanındaki katırcı çocukların birinden fena halde bir dayak yer. Ve orada öylece baygın yatar kalır. Bu episod hem komik hem trajiktir. Don Quixote'daki birçok başka episodun olduğu gibi. Bir kez görmeden inanmaya dair bilim öncesi ya da bilim dışı bir tavrı savunmaktadır. Gerçek gördüğümüzle kanıtlanan olgulardan değil, iman yoluyla inandığımız olgulardan oluşur. Bu Rönesans'ta artık demode olmaya başlamış bir bilme yöntemiydi ve demode olması da kilisenin hiç işine gelmiyordu. Böyle demode bir yöntemi savunduğu için Don Quixote çağ dışı ve dolayısıyla komik olabilir. Ama bir de meselenin şu yanı var. Dulcinea de del Toboso zaten onun hayalinde yarattığı ve aşık olduğu bir kadındır. Dolayısıyla deneyim ya da deneysellikle kanıtlanmasına zaten olanak yoktur. Dulcinea de del Toboso'yu yatsımak, hayal gücünü yatsımak anlamına gelir. Buna da tüccarların... ya da tüccarlara benzeyen insanlardan oluşan bir dünyanın hakkı olmadığını düşünebiliriz. Don Kişot'un çağ dışı inadı yüzünden yediği dayağı hak ettiğini düşünecek olanlar olsa bile, bu dayağı hayal gücüne ihanet etmemek için göze aldığına inananlar Don Kişot'u anlayacak, hatta belki ona hayranlık bile duyacaktır. Don Kişot hayalinde yarattığı del Deltoboso'ya karşı bu mutlak aşkıyla, bir yandan da imanla kuşkuyu karşı karşıya getirerek, Rönesans'ın çok önemli bir söylemine gönderme yapar. Çünkü biliyoruz ki 16. yüzyılda kuşku çağı artık ufak ufak başlamıştı. 17. yüzyılda Descartes'le birlikte felsefi bir sorun olarak ele alınacak olması bundandır. Hamlet Ofelia'ya ''Her şeyden kuşkulan ama aşkımdan kuşkulanma'' derken bu kuşku çağına gönderme yapıyordu. Aşk söz konusu olunca kuşkuyu aşmanın bir yolunu bulmuştur Rönesans aşıkları. Bu da her türlü duyusallığı aşan bir aşktı, yani platonik aşk. Dolayısıyla Don Quixote hayalinde yaratıp yaşattığı Dulcinea Del Toboso'ya olan aşkını yaşarken, aynı zamanda yaşamını kuşkudan arındırmanın da bir yolunu bulmuş oluyordu. Çünkü onun için Dulcinea Del Toboso, mutlak aşkı olduğu kadar mutlak gerçekliği de simgeliyordu. Yel mi Değirmen mi? Don Kişot dört yüz yaşında. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Açık Radyo. Açık Radyo program destekçisi olun.